Bir dolar kitabı hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Ee, benim çok sevdiğim e, bir kitap yani ilk okuduğum andan beridir e, bayıldığım bir kitap var önümde. E, fazla vakit geçirmeden hemen e, kitapta kitap hakkında konuşmaya başlamak istiyorum. E, benim bütün ördeklerim. Adı bir kere çok güzel zaten. Benim bütün ördeklerim. iletişim yayınlarından çıktı bu kitap. Christian Duda tarafından yazılmış ve Julia Frise tarafından resimlendirilmiş bir kitap. Türkçe'ye çeviren de Bahar Siber. Kitap işte bir ormanda başlıyor. Bir ormandayız ıssız bir orman böyle ormanın derinliklerinde işte bir, bir sürü hayvanlar var böyle ağaçların arkasında tepesinde falan filan işte bir kenarda da bir tane göl var ormanın biraz dışında bir yerde gölün kenarında da oturmuş bir ördek var ee, dolayısıyla bir tane de tilki var hani masallarda hep, hep böyle hep ya tilki. <gülüyor> işte yani işte ördek kuluçkada ee, işte yumurta var Hı -hı. altında işte civcivin e, çıkmasını bekliyor yumurtadan filan ama tilki de aç. Ee, dolayısıyla e, tilki kuluçkadaki ördeğe üstüne atlıyor tabi ama ördek hızlı çıkıyor ve e, tilki yumurtayla kalıyor. Hmm. Yumurtayı alıyor işte gidiyor evine Konrad tilkinin adı bu arada. Konrad alıyor e, işte yumurtayla e, gidiyor. Şimdi görsellerden de bahsetmek gerekiyor ama onu biraz önce öyküyü anlatayım çünkü çok keyifli yanları var görselinde. İşte yumurtayı eve kadar... ...taşıyor sonra bakıyor... bunun ne yapayım işte midesi gurulduğu... ...bir yandan filan... E, ...derken e, yumurta çatlıyor ve... ...içinden bir tane civciv çıkıyor... E, ...Konrad böyle bir... E, ...hani şaşıp kalıyor ve... E, ...yavru ördek e, anne anne diye... <gülüyor> ...onları bir gördün anne sanırmış hep... <gülüyor> ...evet işte o yüzden... ...Konrad da diyor ki anne değil baba... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...ya o anda benimseyi veriyor... bakar mısın? Çok burada? şirin... E, ...ondan sonra işte Konrad... E, yani seni yiyeceğim falan demek aslında içinden geçse de hani anne değil baba diyor ve en sonunda tabii ki işte civciv baba baba diye etrafında dönmeye başlayınca ne yapsın Konrad da ona bir isim veriyor. Duygusal bağ ee, kuruldu ha, zaten. Yani hemen o isim de verdikten sonra zaten şansı yok yani Yiyemez Lawrence ben... diyor. Evet. Ona işte hatta ona yiyeceğin işte şey de veriyor bir dilim ekmeğin üzerine kaz ciğeri ezmesi sürüp yerken aklından geçenleri söylemedi falan yani böyle civcivi saklıyor yani hakikaten <gülüyor> işte bu arada Konrad Lorenz yani buna da ayrıca değineceğim. Ondan sonra işte civciv etrafta dolaşmaya başlıyor. Konrad sürekli aç ama işte civcivi büyütüyor. Bakıyor ona yani bayağı hakikaten. Bütün o sorumluluğu üstüne alıyor. İşte onların yaşamından kesitler görüyoruz vesaire derken Lorenz iyice büyüyor. Bu burada enfes bir yaban ördeği tarifi. Fırında yaban ördeği tarifi var. Arada çünkü... pat diye böyle açılınca o sokat i̇şte... gibi iniyor yüzüne. Ya çünkü Konrad açlık hakikaten yani hani midesi delinecek artık. Çocuğu yani. bırakıp gidip avlanamıyor da galiba. İşte yani. Ondan sonra e, Lorenz işte göle götürüyor onu yüzsün vesaire diye. Bayağı ilgileniyor onunla dediğim gibi işte. Ve e, Lorenz göl kenarında bir başka ördeği dişi bir ördekle tanışıyor. Onun adı neydi? Bakın Emma. Ondan sonra işte e, geliyor Conrad'a tanıştırıyor. Bu, babacığım bu da Emma filan diye. Ondan sonra <gülüyor> bu arada e, Conrad'ın bu görsel ...de çok önemli bir ayrıntı var... ...Konrad'ın e, açlığı aslında kitap boyunca... ...genellikle beyaz renkli... ...gövdesinin ortasında, midesinin olduğu yerde... ...beyaz renkli ifade ediliyor... ...fakat bu sahnede kapkara bir deliğe dönüşmüş artık... Yani. ...kara delik... ...çünkü düşünsene karşısında iki tane ördek var... ...bir dişi, bir erkek ördek var karşısında... ...kendisi açlıktan ölüyor ama... hani. ...yine hani bunu işte... ...çok ahlaklı bir tilkiymiş. Ya işte yani çok güzel yani o yüzden hikaye. Ondan sonra tabii ki işte Conrad'la Lorenz büyüyorlar. İşte ondan sonra onların da civcivleri oluyor. Koskocaman bir ördek ailesi şuraya bakar mısın? Ve Konrad büyük baba olarak ve hala aç. Ve bütün, yani... üstü boşu her taraf civcivle kaplı. Aynen öyle. Ee, ve kitabın artık sonunu anlatmayacağım. Evet. Şimdi kitapta benim en çok ilgimi çeken şey ben bu kitap hakkında bir dolap kitapta yazarken şu soruyla başlama ihtiyacı hissettim. Doğanıza karşı çıkabilir misiniz? Doğanızdaki insan ya da herhangi bir canlı kendi doğasıyla mücadele edebilir mi? Aslında çok temel bir soru bu. Çünkü bu yani şeye benzemiyor işte nefsinle mücadele etmek anlamına gelmez doğanla mücadele etmek mesela. İşte iradeni kullanamayız. Öyle bir şey değil bu. Doğanla mücadele etmek yani ...olduğun şeyden başka bir şey... ...olmak... ...yani bu çok başka bir... E, ...yani soru çok evet. sert ve ağır o yüzden... ...ve Conrad'ın deneyimi aslında... ...bana bunu gösteriyor... ...yani o çünkü bir tilki ve doğası gereği... ...o ördeği tabii ki yiyecek yani... yani ...bu niye yemesin ki çok saçma aslında... Evet. ...ama bu hikayede... E, ...bambaşka bir sevgi ilişkisi kuruluyor... ...bambaşka bir sorumluluk ilişkisi kuruluyor... ...ve e, Conrad bütün açlığına rağmen... E, Yola devam ediyor yani girdiği <gülüyor> o yola devam ediyor. Hani e, Karda Ayak izleri adlı bir kitap vardı evet. Kır Çiçeği yayınlarından ve iyi kurt olmaya çalışan bir kurt vardı. O da doğasına e, aykırı evet. davranmaya çalışıyordu ama bir noktada... Eh, e, yani ama o hep ikinci tam, bir şans evet, alıyordu yani. Yani orada yine e, durup düşünüyorsun ne yapacak diye. Çünkü i̇şte, başka ama, bir yol seçme şansı da var. Var ama burada durum daha riskli. Çünkü burada e, yani benim bütün ördeklerimde... Konrad sürekli yanında bir ördekle dolaşıyor ve aç. Evet. Fakat e, sevgi ilişkisi, o kurduğu sevgi ilişkisi... ...aldığı sorumluluk, o işte yavru ördeği benimseme biçimi... E, ...ve alabildiğine doğal gelişen bir, bu durum. Hani onu engelliyor. Engellemiyor aslında, yemiyor yani onu. E, açlığıyla yaşıyor e, o noktada. Bu yüzden bu kitabın bu sorusu e, beni çok etkiledi. E, bir de şimdi burada... Konrad'ın sürekli açtığından bahsedince aklıma tabii ki Alfred Hitchcock geliyor. Hitchcock'un bomba teorisi var. Nedir o ben bilmiyorum. Şöyle bir şey. İşte diyelim ki bir film izletiyorsun. İşte sinemada izleyiciler bir filmi izliyorlar. İşte masada konuşan iki kişi var. işte bir 15 saniye konuşuyorlar. Derken bir bomba patlıyor. Ve seyirciler irkiliyor. Tamam. Ondan sonra film akmaya devam ediyor. Ne olur sence? ...yani işte bomba patladı... ...seyirciler bir irkildi... ...10 saniye bir telaş... ...ve film ee, akmaya devam ediyor... ...tekrar filme kapılıp ha. gidersin... ...peki şöyle olursa ne olur... ...iki kişi oturmuş konuşuyorlar... Ee, ...saat arkalarındaki saat biri gösteriyor... Ve diyorlar ki saat bir buçukta patlayacak bir bomba var. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Onu bulmamız lazım. Nasıl bulacağız söylemeyin falan böyle mi yapalım? Yarım saat konuşmazlar mı orada? Konuş... Biz yarım saat gerilmez miyiz? Evet yarım saat her dakika bomba yani patlamış gibi. Yani ne olacak gibi. yani evet sürekli onu o ya da hani zamanını hiç söyleme patladı patlayacak falan. Yani hmm. işte bundan bahsediyorum. Konrad sürekli aç. Doğru. Bütün öykü boyunca Konrad aç ve bir sürekli gerginiz o yüzden. Yani Yiyecek arada mi? ne yapacak? İşte arada boşuna değil fırında yaban ördeği tarifi çıkıyor karşımıza. Hah, şimdi yiyecek diyorsun değil Hah, mi o zaman? Yani. Ama e, yemiyor ve devam ediyor. Hatta koskocaman bir ördek ailesinin büyük babası evet. <gülüyor> oluyor yani sonunda. E, dolayısıyla e, kitabın yani kurgu dilinde de müthiş bir e, özellik var bence. Evet. O da çok keyifli. Yani o gerilimi sürdürmesi, gerilimi bize e, yaşatma biçimi vesaire zaten kitabı çok yine özel kılıyor. Doğrusu e, şu kitabın e, görselleriyle ilgili de, yani bu hani metnin derinliğinin yanında görselleriyle ilgili de aslında uzun uzun konuşmak gerekiyor. E, karışık bir teknik e, kullanmış Julia Freze e, ve e, yani zaman zaman ciddi soyut e, anlayışa. E, gitmiş Yani tamam genel olarak bir hani stilizasyon vesaire var ama şimdi mesela şurada işte Conrad'ın e, kuluçkadaki e, ördeği yani Lorenz'in çıkacağı yumurtaya kuluçkaya oturmuş işte ördeğe saldırdığı sahne mesela üstüne atılıyor şurada en arkada yarım yamalak şeyi görüyoruz Conrad'ın sinsice yaklaştığını görüyoruz kuluçkadaki ördeğe ve derken Konrad atlıyor işte kocaman ağzını açmış. Ördeğin hareketini peş peşe çizgi film hani bu evet, flipbook'lar film. var ya tırrık yaparsın evet, böyle evet. kenarda oynar. Film şeridi gibi yani ördeğin bütün hareketini ay arka arkaya görüyorsun. Bütün hareketini görüyoruz ve çok burada işte bir kanat hissi var diyelim. Çizgiyle Hı -hı. içi beyaz boyalı. Yani ve bu kadar aslında. Yani işte Çok ördeğin. etkili ama yani çünkü o kanat etkili. çırpışı yani sesini bile neredeyse duyuyor gibiyim burasını baktığımda. öyle. Şimdi Konrad'ın e, e, ördeğin üzerine atılırken geçtiği yola bakar mısın? Hmm. Konrad çizgi olarak yani kontur kırmızı, evet. kalın kırmızıyla konturları var ve Leke orada olmuş. bir böyle silik bir kırmızıyla geliyor. Hani o hız ha -ha. efekti fotoğraf çekersen hareketli de yavaş ha, bozlarsan aynen, o öyle, evet. bir iz bırakır ya onun gibi. Çok, Çok etkileyici. Keyifli. Sonra mesela işte Konrad yumurtayı alıyor yumurtaya bakarken görüyoruz onu. Sonra e, evine doğru giderken elinde yumurtayla ormana doğru giderken yani burada yani resim dilinin yani çok güzel bir yanı var. Çizgiyle boyanın, lekenin hı hı. ilişkisi beni çok etkiledi mesela bu da. E, Kontur yine görüyoruz. Giderek ufalan ve hani giderek işte bir, hiç aynı aynı olmak gibi bir kaygısı evet. da yok. Ve onun içinde bir kırmızı leke. Yani fırça darbeleri evet, var. Evet biliyorsun ki Konrad ama. Evet içi doldurulmuş da değil. Hani bu şeyi de çağrıştırıyor bana. Çocukların boyama kitaplarıyla kurdukları ilişkiydi. Yani yetişkinlerin ısrarla yavrum bak taşırmadan boya der ve hani çocuğu hı hı. bir noktada baltalar yani ona, çocuk da öyle karalar yani bunu hani ona da e, onu da çağrıştırıyor bana ve bu e, görsel ifade zaten çok etkiledi bir de şimdi metin aslında uzun bir metin yani hı hı. bayağı uzun uzun e, anlatıyor yani çok kısa bir e, öykü değil bu fakat arada e, aralarda e, metinsiz sayfalar var sırf resim ve e, işte Konrad'la Lorenz'in... ...yaşamından, günlük yaşamından... ...artık ilişkilerin hangi seviyedeyse... ...öykünün hı hı. anlattığı, metnin bıraktığı yerde neyse... ...ona dair... ...nasıl diyelim fotoğraf albümü... ...gibi sahneler var. Zaten i̇şte, böyle bantlarla tutturulmuş... ...tam böyle albüme yapıştırılmış resimler gibi duruyor. Hani i̇şte yağmurlu bir gün mesela... ...işte Lorenz Conrad'ın kafasında... E, ...Conrad kuyruğunu kaldırmış... ...kıvırmış ta kafasında işte onu yağmurdan koruyor. <gülüyor> e, i̇şte... Burada oturmuşlar bir şeyde ormanda ağacın dibinde işte Lorenz'de biraz daha yüksekte olsun. Diye bir taşın üstünde oturuyor. Çok i̇şte şey gün mi? batımını izliyorlar hı hı. beraber. Biz onları arkadan görüyoruz böyle. Kim çekmiş fotoğrafı acaba? Hep aklıma o <gülüyor> geliyordu. Birisi daha var. Yani işte şu uyudukları sahneye ne dersin? Böyle bir kangal şeklinde uzan şey hani bu yüz yuvarlak olur ya hı hı. köpekler böyle. O öyle işte Konrad şey tilki. Konrad öyle bir. Kıvrılmış kuyruğuyla da kendi suratını kapatmış. Bütün o yuvarlağın ortasında da tombul bir civciv duyuyor. En rahat uyuyor yani en, en sıcak rahat yerde. yerde. Bir de böyle hani hep gazetelerde çıkan haberler vardır ya yani işte martı gergedanı büyüttü falan gibi şeyler vardır yani. Hani <gülüyor> dış haberlerin habersiz kaldığı günlerde uydurdukları haberler. Hani o çağrışım da var. <gülüyor> komik oldu biraz. Peki şimdi şey işte e, burada e, tüylerini tarıyor mesela. Konrad yani, <gülüyor> e, Lorenz'in tüylerini tarıyor. Bu arada Conrad Lorenz. Ha, onu soracaktım e, o, ayrıca açıklayacağım bunu dedi. Bunu işte e, Nilgün abla e, söyledi bana. Nilgün abla bizim tanıdığımız biri siz tanımıyorsunuz. Tabii onu böyle verdim. <gülüyor> ben de farkında değildim. Konrad Lorenz aslında bir bilim adamı ve e, hayvanların davranışları üzerine özellikle çalışan bir bilim adamı baya ünlü bir bilim adamı onun geliştirdiği teorilerin aslında baya bir faydası olmuş hmm. hayvan davranışlarıyla ilgili çalışmalara gerçi kendisi aynı çalışmalar işte nazilerin ari ırk anlayışına da uygun düştüğü için bir noktada aslında nazilere de katılmış hmm. savaş esiri olmuş işte Rusların Rusya'daki esir kamplarına düşmüş 1950'de sonra savaş bitip geri dönmüş esir kampından kurtulup ve çalışmalara devam etmiş. Yani öyle bir yanı da var. Onu ünlem olarak koymak istiyorum ama bir yandan da e, hayvanlarla ilgili yapılan hayvanların davranışlarıyla ilgili yapılan araştırmalarda çok önemli e, faydalar sağlamış e, teorileriyle e, bir bilim adamı. Dolayısıyla buradaki karakterlerin adının işte Konrad ve Lorenz olmasının bir karşılığı var aslında. E bir de hani bu civciv çıkınca yani işte hep o deney anlatılır ya yani ilk neyi görürse gelsin evet. o anası ya da babası belliyor falan peşine takılıp gidiyor yani hani öyle bir e, atıf bu. E, i̇şte kitap e, çok derin. Çok keyifli bakması da ayrıca keyifli e, üzerinde düşünmeye değer bir kitap. Bir şey soracağım hı hı. hani metnin çok kısa değil dedin ya evet. aslında bayağı, bayağı yoğun bir, bir mekin, metni evet. var. Ee, okul öncesi çocuklar için e, sence okunabilir bir kitap mı yoksa biraz e, dikkatlerini dağıtıyor. Yani birazcık daha büyük yer, okumayı öğrenmiş çocukların e, resimlerine şimdi, de bakıp yorumlayacağı hani öyle bir yaşlığa mı hitap yani, ediyor? E, çok da okul öncesi kitabı değil bu. Yani hani okul öncesi çocuklarla da tabii ki okunabilir. Şimdi bu sorudan ben her zaman çok korkuyorum. Çünkü çocukların çocuktan çocuğa bir kere değişen bir durum bu yani. <gülüyor> hani bazı çocukların kitapla ilişkisi çok yoğun oluyor. İşte annesiyle babasıyla birlikte kitaplarla kurduğu ilişki çok güçlü oluyor. Ve o zaman hiç beklenmedik e, kitapları da rahatlıkla okuyup e, sevebiliyorlar. Yani bence bu yine parça parça okunabilir çocuklara. Bazı kavramlar kafalarını karıştıracaktır. <gülüyor> o konuda iyi açıklamalar gerekebilir. Yani ama esas olarak okul öncesi kitap okul öncesi diyemeyeceğim. Çünkü şey şu yüzden de sordum. Ee, okul öncesi çocukların algılarında hani e, resimlerin e, konturlarının çok belirgin. Hı hı. E, ana hatlarının çok net olması e, daha önemli denir. Yani çocukların ya. a, algıladığı resimler... E, eğilim gösterdiği resimler onlar olduğu için. Yani yani biraz çok küçük kafa küçük yaş karıştırıcı için. gelebilir sanki. Ya sanmıyorum aslında. Bence çok küçük yaş için dediğin gibi hani işte kalın kontula, tombul hatlar vesaire böyle işte çocuklar bir yaşındayken iki yaşındayken falan önemli oluyor ama çocuklar yani bence e, çocuklardan bazen çok fazla şey bekliyoruz ve bunun kötü olduğunu düşünüyoruz ya. Hani işte mesela artık şey, kardeşine sen ilgilen yavrum gibi. <gülüyor> hani ondan fazla bir şey <gülüyor> beklemek. Bazen de onlardan az şey bekliyoruz sanki. Yani e, bu kitabı bir çocukla deneyimlemeden çocuğun bu kitap ilgilenip ilgilenmeyeceğini bilemeyiz doğru, aslında. Doğru onun vereceği tepkiye göre devam yani, etmek evet, daha yani doğru. O yüzden yani şu yaş grubundan önce bu kitabı alıp okumayın falan gibi bir şey söylemek hiçbir kitap için bana Hı -hı. o kadar da doğru gelmiyor. Yani tabii ki Dostoyevski okumazsınız çocuğa ama belki de okuyabilirsiniz. Onu bile bilmiyorum. Yani Hı -hı. parça parça da okunabilir. Neden olmasın. Dolayısıyla aslında bence çok muğlak bir konu bu ve çok açık hatları yok. Yani bu konuda işte ısrarla konuşan Pedagoglar pedagog olmadığı halde ısrarla konuşan e, kişiler e, de var ama bunun o kadar belirlenebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum çocuktan çocuğa çocuğun kitapla kurduğu ilişkiden ilişkiye ailenin kitapla kurduğu ilişkiden ilişkiye değişecektir bence bu hı hı. çok genel bir konuya geçtik kitaptan ben evet. kitabın adını tekrar söyleyeyim benim bütün ördeklerim e, iletişim yayınlarından çıktı bu. E, Keyifle tavsiye ettiğim bir kitap. Şimdi bir müzik arası verelim mi? Verelim. Ee, bir e, korsan şarkısı çalıp ardından korsanlı bir kitaba geçeceğiz. Ee, önce Karayip korsanlarının o ünlü müziğini dinleyelim sonra devam edeceğiz. Jack Sparrow'dan çok daha naïf bir korsana geçiyoruz. Ee, küçük korsan e, duruyor önümde. Ünlü Avustralyalı yazar Kristin Östlinger'in okul öncesi çocuklar için, e, okul öncesi ya da işte okuma yeni başlayan çocuklar için yazdığı e, bir resimli kitap dizisi var. Küçük korsan iş başında ve küçük korsan hazine peşinde. E, bu küçük korsan hazine peşinde Temmuz ayında. Yakın, Yakın zamanda Güneş'in kitaplığından çıktı. Daha önce serinin ilk kitabı Küçük Korsan iş başında çıkmıştı ve kahramanımızla o zaman tanışmıştık. Küçük Korsan babası, babasının babası yani bütün ataları korsanlık yapmış. Aileden korsan bir çocuk. Babası kaptan, işte çok güçlü bir korsan. Yanında işte kısa, uzun ve şişko ile birlikte korsan gemisinde yıllardır bir hazinenin peşinde o hazineyi bulmak için uğraşıp duruyor. Ee, oğlu Leo da e, bir metre, boyu bir metreyi aştıktan sonra babasının ekibine katılacak. <gülüyor> Böyle bir sınır var. Ee, bir de annesi var onun ama o dalgalı denizlerle çok katlanamadığı için midesi bulanıyor. O karada yaşıyor. İşte ayda bir Evi Korsan uğruyorlar. eve uğruyor. Sonunda bir gün işte bir bakıyorlar. Leon'un boyu bir metreyi açmış. Bir metre beş, beş santim olmuş ve gemide yaşamaya başlayabilir artık. Korsanlığa adım atabilir. Babası işte karaya uğradığı gün onu alıyor ve gemiye götürüyor. İşte gemide çok güzel bir iş bölümü var işte. Babası kaptan diyorlar. Ee, ...Şişko kısa ve uzun da işte erzakları gemiye taşıyorlar. Şişko her zaman yemekleri yapıyor. İşte Geminin aşçısı yani. Aşçısı. İşte uzunun başka işleri var, kısanın başka işleri var. Ee, Leo'nun en sevdiği şey de gemide yaşamaya başladıktan sonra anlıyor ki... E, ...Şişko'yu, Şişko'nun yanında vakit geçirmek, onun yemek yapmasını hmm. izlemeyi seviyor. Ee, ve büyüyünce o da aşçı olmak istediğine karar veriyor. Ama Aile geleneğinin dışına çıkıyor yani. Evet yani hoşuna gidiyor işte yemeklerle içici olmak ama şişko diyor ki bu imkansız. Neden? Çünkü sen kaptan olmak zorundasın çünkü deden de büyük deden de işte baban da herkes kaptandı. Bu bir gelenektir buna gelenek denir ve eğer geleneği sürdürmezsen baban kederinden ölür. Yani diye böyle yani. <gülüyor> şişko geleneği Leon'un kafasına koca bir böyle ağır bir yük gibi yüklüyor e, Burada bir şey soracağım. Leon pasta faryan olabilir mi? Çünkü kafasına <gülüyor> makarna süzgeci takmış. <gülüyor> ya olabilir. <gülüyor> gizli gizli e, pasta faryan olabilir. E, bir yandan da artık korsan olması gerektiğini inanıyor e, ve madem babası kederden ölecek, ha kabulleniyor onu yani. Evet yani Hı -hı. E, babasının kederden ölmesini istemiyor. O yüzden e, ne yapayım diyor. Kaptan olmak için hazırlık yapmaya başlayayım ben de. İşte kafasını korsanların bağladığı ...bandanadan bağlıyor işte... Be, ...siyah kumaşın üstüne... ...beyaz boyayla kuru kafa... Şey işte ...korsan bayrağı çizmeyi öğreniyor... E, ...ondan sonra işte... ...halatları kesmeyi, sayı saymayı... ...çünkü hazine bulduğunda hazinedeki <gülüyor> altınları... ...sayması gerekecek... ...işte dişlerinin arasına kama sıkıştırıp... ...direğe tırmanmayı, kılıç sallamayı... ...bütün bunları öğreniyor... ...ama akşam olunca yemek kitabını yükleniyor... ...kamerasına gidip işte yemek kitabına... ...bakıyor uyumadan önce çünkü... O işi de seviyor. Sonra günün birinde e, böyle bir dalga geliyor. Ne oluyorsa artık güverteyi koca bir dalga silip süpürüyor ve Şişko güverteden denize uçuyor. Ha aşçı gitti. Evet. E, sonra da bir bilgi var. Şişko boğulmadı kesme tahtasına tutunarak bir adaya çıktı ve orada evlendi <gülüyor> <gülüyor> diye. Ee, ve Leon'un babası diyor ki çünkü aşçı gittiyse birisinin yemekleri yapması lazım. Bundan sonra uzun pişirecek yemekleri diyor. Ee, ama e, uzun ben yemek yapmasını bilmiyorum ki diyor. Babası da olmaz. İşte, aptallar bile yemek yapar. Hadi bakalım maaş maaş deyip yolluyor. Korsan kabalığı. Ee, evet yani babası biraz kaba bir adam. Ee, neyse sofrada bekliyor bunlar. Uzun e, tarifte yazan şeyin aynısını yaptım diye böyle önlerine bir çorba getiriyor ki. ...yani öyle bir çorba olamaz... ...korkunç bir şey... Ee, ...içine bir kilo acı biber doğramış... <gülüyor> ee, ...ondan sonra... E, ...uzuna işte... ...kaptan işte bir insan bu kadar aptal olamaz... ...diye kükrüyor ve... E, ...uzunu da artık canına tak ediyor... ...tamam diyor artık şu senin gemi direği... ...tepesi arayışından da bu kıfı salmıştım... ...gemi direği arıyorlar... ...o gemi direğinden çıkmış bir batık... Hmm. E, ...hazine orada diye... Bıkmıştım artık bundan diyor. Küpeşte'den diyor filkaya. E, terk ediyor hı hı. gemiyi. Uzun da gitti. Tamam diyor bu sefer kısa pişirecek. E, falan filan derken bütün mürettebattan teker teker... E, mürettebat, mürettebat kaçıyor mürettebattan yani. Mürettebattan oluyor kaptan. Sonunda Leo yakalıyor iş. E, ve babası onun e, yemek de yapabileceğine ikna oluyor. Yani gelenekleri yıkması e, pahasına. Hayır ama... Yani aşçı olsun diye mi aşçı ol mu diyor artık? İşte Leo öyle güzel yemek yapıyor ki babası çok etkileniyor. Yani geleneklerin bazen hmm. esnetilebileceğini, değiştirilebileceğini... ...ona körü körüne bağlanmak zorunda kalmamamız gerektiğini anlıyoruz. Ve bundan sonra hem gemi kaptan hem aşçı olan ilk insan sen olacaksın diye... E, ...oğlunu o şekilde... E, olması ya yani olduğu kişi olarak kabul etmeyi öğreniyor babası. Ya ben işte öyle algılamadım kitabın sonunu. Bana nasıl geldi biliyor musun? Babasının özellikle o son cümlesi hani aşçı olan ilk kaptan da sen olacaksın. Yani şu cümleyi bana hatırlattı. Ben sana aşçı ol, olma demiyorum. Sen kaptan ol yine hobi olarak aşçı olursun demiş gibi geliyor bana. Yani o yüzden pek hoşuma da gitmiyor o kitabın sonu. Ee, bilmiyorum. Ben de tam tersini. E, Leon'un e, o, hani çünkü ilk başta babamı üzmemeliyim diye korsanlık öğrenmeye çalışırken e, kendi e, istediği hayal ettiği şeyden vazgeçmedin çünkü kitap o yemek kitabını okumaya devam ediyor ve e, sonunda kendini kabul ettiriyor ve yapmak istediği şeyi yapabilir hale geliyor diye düşündüm yani yine de e, hmm. Bir babası var dedebilirsiniz yani. evet bence hmm. uzlaşma var e, o yüzden hoşuma gidiyor Leon'un davranışı. E, tabii şimdi ben böyle bu kadar uzun uzun anlatınca ikinci kitaptan söz etmeye çok kısa belki fırsat bulamadım e, ikinci kitapta artık karakterleri tanıyoruz işte Leo ve babası var buraya bir de anne ve büyük anne korsant işte babanın ya e, baba annesi e, de ekleniyor yine o babasının sürekli peşine düştüğü hazineyi e, bulmak üzere nasıl bir maceraya atıldıklarını okuyoruz. Ee, okumayı yeni öğrenen işte birinci sınıfı bitirmiş işte yeni yeni e, aşina olmuş çocuklar için ke okuması keyifli kitaplar bunlar. Çünkü resimleri bol ee, Thomas Müller tarafından resimlenmiş. Ee, hemen e, Türkçesinin de Mine Kazmoğlu tarafından da dilimize çevrilmiş. Ee, keyifli okunuyor çocukların sıkılmadan eğlenerek işte resimlerine bakarak okuyabilecekleri e, iki kitap bunlar. Küçük Korsan İşbaşı'nda ve Küçük Korsan Hazine e, gün ışığı kitaplığı etiketiyle e, Türkçe'ye çevrildi. E, korsan sever çocukları <gülüyor> tavsiye edilir. Peki süremizin sonuna geldik. Bu hafta da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her yaş için çocuk kitabı